Lütfen bu ÇFM dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha herkese hayırlı haftalar efendim. Bugün yine çok değerli hocamız, dostumuz İbrahim Altuntaş hocamızla birlikteyiz. Kendileri Sultan Ahmet Camii'nde müezzin olarak görev yapıyorlar. Evet İbrahim hocam, bugün makamlar üzerine konuşalım diyoruz. Evet. Şimdi ilk önce Hicaz ve Uşşak örnekleri verdik. Rast'a geldik. Rast makamında biraz e, açıklama yaptık ama uygulama yapmadık. İsterseniz oradan başlayalım. Evet şimdi e, ben teşekkür ediyorum yine böyle güzel bir programa bizi konuk ettiğiniz için. Rast makamı biraz eskilerin veyahut da musiki e, ile haşır neşir olanların tabiriyle söyleyecek olursak. E, mesela şu anda Bursa'mızda müftülük vazifesi icra eden... Profesör evet. Mehmet Eminen hocamız var evet, evet. onun tabiriyle söyleyelim babam makamdır der o şimdi hakikaten tabi e, başlangıcıda bir sakin başlıyorsun daha sonra seyirlerle belli makamlardan bazı nüveler alıyorsun alışverişler yapıyorsun ondan sonra tabi oktavını da gösterebilecek bir e, imkana sahipse eğer sesimiz evet. oktavı gerçekten insanı bitirecek noktaya gelebiliyor rast makamının Evet. şimdi rast makamı üzerinden ilk önce bir ilahi örneklemesi yapalım. Hı hı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den de belli bir örnek verelim inşallah. İnşallah. İlahi örneğimiz Hacı Kişi adına e, yazılmış yani sözleri onun olan bestesi de yine merhum Hüseyin Sebilci üstadımıza ait olan bir ilahiyle. Herkesin gene bildiği bir ilahiyle yapalım bunu. Evet. bu. Evet. Gül yüzünü rüyamızda göre Allah Gül bahçene Dünyamızda Girelim ya Rasulallah Gül bahçene Dünyamızda da girelim yaran Şuğla Allah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Ağız bil Allah'ımın Şeytanı Rjim. Altyazı M.K. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَرْسَلَ لَنَا الْأَغْذَنَ تَبًا وَأَمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نشاء ان يعم اجل yuhuna bihamdi rabbihim wa qudiya baynahum bil hak tuwila al uyun uzun elhamdülillahi rabbil alamin. Sadakallahul azim. Evet. Böylece Rast makamındaki örneğimizi de evet. bu şekilde vermiş olduk. Mehmet Emin Ay hocamızın dediği gibi hocam hakikaten evet. rast makam baba bir makam ya. Şimdi rast makamının evet. bir de kardeşi olan çeşitli makamlar var ama bizim cami musikisinde de yaygın olarak kullanıldığı için o makamdan biraz bahsetmek gerekir. Hı hı. Mahur makamı. Şimdi mahur makamı yine halkımızın bildiği bir eser üzerinden gidersek Mahur salatu selam olarak ifade edilen bir e, ilahimiz var bizim. Evet. Allahümme salli alel Mustafa diye Hı -hı. başlıyor. Hı -hı. Sizin de malumunuzdur. Hı -hı. Hı -hı. O makam, diye yani, o tarzla başlıyor, çıkıcı olarak başlıyor. Hı -hı. Yani yüksek perdeden başlıyor, inici Hı -hı. oluyor, inici Hı -hı. bir makam. Çok hoş ama yani, değil mi? O da çok güzel. Evet, nasıl yapıyor? Evet. Allahumma salli al Mustafa, Allahumma salli al Mustafa, bediül Jami ve bahri l Vafa, bediül Jami ve bahri l Vafa, ve salli alayhi kama yabdi ve salli alayhi kama yabdi. Es-sadık Muhammed aleyhisselam. Es-sadık Muhammed aleyhisselam. Es-sadık Muhammed aleyhisselam. Es-sadık Muhammed, es Muhammed aleyhisselam. Bu da yine bitişi rastla bitiyor. Hmm. Karar perdesi aynı hmm. ama rast gibi başlamıyor, yukarıdan başlıyor. Hı hı. Yukarıdan Aşağıya doğru iniyor. Evet, onun da ayrı bir güzelliği var. Bunu da şöyle tavsiye ederler eski büyük hafızlar. Evet. Derler ki Mahur makamını bir cemiyet içerisinde artık cemiyet hitama eriyor. Evet. Hittama ererken mesela asıl suresini veya ona denk kısa bir sure okurken kullanılması daha yerinde olur derler. Şimdi mesela biz asıl suresi üzerinden bir mahur yapalım. Mahur yapalım. Evet. Ağzı belli min al şeytanı raji min bismillahi سامل في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ...ve temâsıl bi'l sabr. Allahu ekber. Sadakallâhul azîm. Evet. Tezden evet. başlanıyor, sonra düşüyor dediğimiz evet, gibi aynen. mağur. Rast'tan farkı bu. Hı -hı. Başka Rast'ın böyle uzantısı makam var mı? Ee, Nikriz makamı var. Hı -hı. Fakat Nikriz makamını... Evet genellikle e, Kur'an-ı Kerim okuma esnasında pek tamam. kullanıldığına ben şahsen şahit olmadım. <gülüyor> yani Pek kabul ama, görmüyor o zaman anlaşılıyor. Yani daha çok e, yine Nikriz makamında bestelenmiş epey bizim dini muslukimize ait eserler olsa da. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim tabii kullanılamaz mı Kur'an-ı Kerim okuma esnasında? Elbette kullanılabilir ama yani halkın çok böyle hani e, rağbet etmediği Diyelim belki de e, biraz daha müziki erbabının daha çok sevdiği hı hı. bir makam. Evet e, ama ilahi vardır değil mi? İlahi var tabi. Alalım mı hocam bir Nikriz ilahi? Nikriz, Nikriz makamında. Hı hı. Sözlerini hatırlayabilirsem e, bir eser çünkü daha önce böyle bir e, şeyle gelmediğim için e, bu sözlerle ilgili bir efendime söyleyeyim sıkıntı yaşayabilme imkanım var. Evet. Hak birin gönül verdi bana hademeden hayran olur. Bir dem gelip İsa gibi ölmüşleri diri kılar. E, bu tarz bir makam hmm. gene solde gidiyor karar hmm. kılıyor. Evet, Rast dedik hocam başka. Beyati'yi atladık. Şimdi Beyati makamı Uşak içerisinde kaybolduğu için Hı -hı. genellikle yani Hı -hı. Uşağın çünkü bir değişik bir versiyonu. Hı -hı. Yani e, benim geçtiğim özellikle yani çok fazla tasavvuf müziği eseri yok Beyati ile ilgili. Sadece e, makamın biraz daha Uşak'la ...irtibatlı olduğunu... uşakla karar yerleri ve diğer... ...uzantıları itibariyle... <gülüyor> ...bir irtibatı olduğunu düşünüyorum... <gülüyor> ...o açıdan... ...beyati makamı ile ilgili... ...çok fazla yorum yapmayacağım... <gülüyor> ...ama Kur'an-ı Kerim genelde... ...başlangıçta beyati ediyorlar değil mi? Şimdi genellikle... B ...bitişte de beyati olur diyorlar... ...beyati olabilir Kur'an-ı Kerim'e uyar zaten... ...Kur'an-ı Kerim <gülüyor> okuma <gülüyor> şeyinde... ...mesela aklıma... ...bununla ilgili bir şarkı geliyor... Beyati makamı ile ilgili. Evet. Şimdi neydi? Benzemez kimse sana diye bir şarkı vardı. Evet evet. O şarkının beyati hmm. makamında. Hmm. Kur'an-ı Kerim'e bunu döndürürsek o anlamda şöyle yaparız. Ben direkt Kur'an-ı Kerim'den örnekleyerek söyleyeyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو الخالق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا من أتعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين Sa Allahayım yani uşağı benzer evet. ama belli bazı arızalarının ondan farklı hmm. olması hasebiyle hmm. böyle bir şey hmm. ee, Tabi bu uşakla ikisi arasında böyle bir gitme gelme söz konusu olduğu için evet. Hiçbir Kur'an okuyan Türkiye'de özellikle tam ben bir beyatı yaptım noktasında iddiada bulunursa çok yüksek bir iddia olur. Hmm. Daha çok uşakla mutlaka girintili çıkıntılı taraflar olduğu için evet. ağırlık gene uşaktadır diye tahmin ediyorum. Özellikle e, Türkiye'deki genel Kur'an okuma e, usullerini e, biraz e, gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman evet. böyle bir durum olduğunu görüyorum Doğru. sanki doğru İbrahim'ciğim. Evet. evet. Çok benziyor. Evet. Hüseyin'i makamı diyelim mi? Evet. Hüseyin'i makamı. Hüseyin'i makamı aslında bizim e, özellikle Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadetini biraz e, tabii ki e, değişik versiyellerle kasidelerle ve onu daha çok anarken bestelediğimiz ilahilerle biraz daha münacaat tarzı eserlerimize de giren evet. bir makam şekli. Uşak gene karar perdesi uşaktır aslında. Ama e, onu oradan ayıran bir mi perdesi vardır. Hmm. Mesela e, ben uşşakı size tarif ederken bir seyir yapmıştım. Geçen programda. Evet. Bir daha yapar mısınız hocam? Mesela o seyiri tekrar edelim. Hı hı. La La si do la la si do re re do si do re re do si la la si do re re do si do si, do, si la bu uşan <gülüyor> en basit şeydi. Şimdi evet. Hüseyini la La mi mi re, do, re mi mi re do si la, la mi mi re do re, mi mi fa sol la mi mi re mi mi re do si, do, si, do si do si la sol la Mire dosilal. Bu da Hüseyni'nin basit seyri. Mesela Hüseyni makamında bizim genellikle salalarımızda Dilgeş Şaveran veren makamı icra edilir genellikle. Ama salalarımızı biz genellikle Hüseyni makamı üzerine kurarız. Hmm. Mesela e, isterseniz Sala Hüseyinisi üzerinden bir örnekleyerek, Olur, çünkü hocam. halkımız şununla daha aşinadır diye düşünüyorum. Hı hı. Onun üzerinde bir e, konuşmuş oluruz. Evet. Esselatü <Sessizlik> vesselatü Hüseyir devam eder. Evet. Bu saladı tabii tek makam yok o zaman değil mi hocam? sana. E, Tizlerde falan farklı makamlara geçkiler var sanki. Şimdi burada Hüseyin'i makamı geniş bir makam. Evet. Zaten. Onun uzantıları mı o zaman e, o tizler falan hocam? Bu uşaklar ve diğer yukarı, yukarıda zikrettiğimiz şeyler bir kısmı Hüseyin'i ailesinden bir kısmı Neva ailesinden gelir. Hı hı. Ama Hüseyin'i ayrı bir... Ee, şey olarak şöyle gösterirlerdi bizde konservat da benim okuduğum dönemlerde Bursa'da Hüseyin'i Aşıran diye. Evet. Acem Aşıran değil miydi? Hüseyin'i Aşıran. Acem Aşıran da ayrı. bu ayrı. Hüseyin'i Aşıran yani Hüseyin'i Aşıran demek demek ki bunun kendi içerisinde bazı grup kardeşleri var. Hı -hı. Mesela Hicaz da tek tip bir makam değil aslında. Hı -hı. Hicaz'ın da Hicaz Hümayin'i var. Evet. Zürgüleli Hicaz'ı var. Hicaz Uz Uzal dediğimiz ...değişik tipte de makamlar var. Tabii bir makamı bir programda ayrı tek başına işlemek gerekiyor... Hmm. ...bütün bu ayrıntıları oy oy oy. şey yapmamız o için. O kadar derinlikli diyorsun. E tabii yani musiki dediğin zaman... Hmm. ...şimdi koskoca bir kültür hazinesidir bizim musikimiz. Evet. Yani ecdadımızın bize miras bıraktığı... Evet. Ee, geçen yaptığımız programda da onu söylemiştim. Evet. Yani bizim sahip olduğumuz bu kültürel mirasın... ...şu anda biz hala... Ee, yüzde birinin e, şu anda hukufiyeti içerisinde değiliz. Yüzde bile değil diyoruz. Değil tabi. Bizim şu anda kullandığımız e, sadece musiki kültürümüzün yüzde birini kullanmıyoruz biz şu an. Hmm. Yani çünkü gerçekten çok farklı zamanlarda, çok farklı değişik dönemlerde değişik besteler dahi nitelikte bestekarlar çıkmış. Evet. Onlar çok değişik eserler kazandırmış. Hatta onların sahip olduğu bestelerin ekseriyetini biz kaybetmişiz, koruyamamışız. Yani Bırak icra etmeyi. Yani tabii. Yani hmm. Şu anda bizim e, ben e, Kültür Bakanlığı korolarında TRT'nin sahip olduğu korolarda icra edilmiş olan eski e, klasik eserler dediğimiz klasik eserlerin çoğunun efendim e, hala bulunup icra edildiği kanaatinde değilim. Ama imkanlar nispetinde tabii ki e, e, icra edilebilmiş olanlar edilmiş. Mesela merhum e, Üstad Kani Karaca bu Türkiye'deki klasik eserlerin icrası noktasında en başta gelen kişidir. Aynı zamanda hem hafızdır. Allah rahmet eylesin. E, ama aynı zamanda bu klasik eserlerin icrası noktasında tabi son derece ciddi bir e, yetenek sahibidir. Ben kendisinden bir röportajda dinlemiştim. Bir eseri bir kere dinlediği zaman yetiyormuş ona. Allah Allah. Ne kabul ya Rabbim. Şimdi yani kulak o kadar hassas. Şimdi e, onun icra edebildiği eserler neyse TRT arşivlerinde onlar tekrar e, notalara dökülmüş. O notalara dökülmüş olan eserler bugün işte artık icra edilmiş hale gelmiş benim duyduğum kadarıyla. Evet. Yani böyle bir adam. Ama bizim musikimiz öyle bir kişinin zihnine beynine sığacak kadar bir musiki değil. Dar değil, çok geniş değil, çok ve zengin. Kesinlikle öyle. Yüzde yani. birlik kısmıyla ancak şu an iştigal ediyoruz diyorsunuz. Evet, aynen. Allah. Ki zaten şu anda ben şunu da görüyorum şimdi açıkçası. Şimdi birçok tasavvuf musikisi eseri icra eden insanlar var. Ben bu işin yani bu iş benim işim değil. işin açıkçası. Yani ben tasavvuf musikisi bestekarları veya da icra icracılarına bu anlamda herhangi bir tenkit yönetecek seviyede değilim. Evet. Hattimi de bilmem gerekir. Ancak her tasavvuf musulkesi icracısı da tabii ki bu işi bilen bilerek icra eden değil. Evet. Şimdi yorum noktasında böyle bir şeye girilmiş bizim Türkiye'mizde çok ciddi bir yorum hastalığı var. Bu yorum hastalığında eserler o kadar şirazesinden çıkıyor ki, yani o eserin bestekarı kendi yaptığı eseri bu kadar yorumdan sonra dinlese. Ya bunu ben mi yapmıştım diyecek noktaya geliyor yani. O, hmm. o kadar yorum noktasında ileri gidiyoruz. Yorum noktasındaki gayretimiz kadar eski eserlerin bulunup icrası noktasında da çok ciddi gayret sarf etsek evet. sanki belli bir mesafe alacağız herhalde diye düşünüyorum. Evet, evet önemli. Evet. Segah hüzzam makam. Evet, segah hüzzam. Şimdi segah makamı daha çok bizde akşam ezanlarında ve akşam namazlarında. Evet. ...gündeme geliyor. Evet. Şimdi akşam ezanları... E, ...genellikle... ...ya Evç makamında veyahut da Segah makamında okunuyor. Ama... ...Evç makamında okunmuş olsa bile... E, ...üst perdelerde Segah'a benzediği için... E, ...çok fazla... ...fark anlaşılamıyor belki de. Evet. Şimdi... E, ...Segah makamında... ...bir ilahi örneklemesi yapalım. Olur İbrahim Hüseyin. Ondan sonra... Hem de gene bilinen bir eser üzerinden gidelim ki, daha böyle halkımızın zihninde daha kalıcı olsun. Evet. Hazreti Peygamber'e, Peygamberimizi övmek maksadıyla Yunus'un güftesi Yunus'a ait olan e, Amir Ateş hocamızın bestelediği bir ilahi var. Adı Güzel, kendi güzel. Muhammed, Muhammed. sallallahu aleyhi ve sellem. Oh. Ya Rasulallah. يا حبيب الله يا شفي الله يا نبي الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Sallallahu aleyhi ve sellem Canım kurban olsun Senin yoluna Adı güzel kendi Güzel Muhammed Gel şefaat eyle Kem TER kuluna gel şefaat ile kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed adı güzel kendi. Güzel Muhammed. Evet, evet. Bu makamdan akşam ezanı icrası hı hı. yapalım. Olur. En azından ezanın tümünü icra etmesek de bir bölümünü, değil mi? Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Aşhedu Allah, ilah Allah. Aşhedu ilah Allah. Aşhedu anna Muhammed, Rasulullah. Aşhedu صلى هيا على الصلاه şeyga hüzzam karışımı değil mi? Hüzzam geçkiler de mi vardı? İbrahim. Evet. Şimdi. Hı -hı. Tabii hüzzam bizim ezanlarımızda ve cami musikiğimizde kametlerde daha çok e, müezinlik safhasında daha fazla icra edilebilen bir makam. Ezan Hı -hı. esnasında da bir direkt bir hüzzam icrası çok fazla yapılmıyor ama Hı -hı. oradan da istifade edilebiliyor tabii ki. Hı -hı. Şimdi e, olmazsa Şöyle yapalım. Cami-i Muslukisi ile de zaten cami Muslukisi'nin bir parçası olmasından dolayı Hüzzan makamında bir kamet hı hı. yapalım. Bir ara verelim sonrasını hocam. Tabii. Evet değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadesi'nde kısa bir ara. <Sessizlik> Kur'an Vadesi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyomuz Burçefem'de. Ya Nabi selam aleyke Ya Resulü selam aleyke Ya Resulü Her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi'de vadisi devam ediyor. Kıymetli konuğumuz İbrahim Altuntaş kendileri Sultan Ahmet Camii müezzini. Evet İbrahim hocam hüzzam bir kahmet dedik orada kalmıştık. Evet. Bir örnek verelim lütfen. Evet. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekberu. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illa Allah.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 Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hüzzam. bir yüzdam etti dedik. Farkı şu, hı hı. seyah makamı karar perdesi üzerinden başlar, döner, dolaşır yine karar perdesinden hı. karar verir. Hı hı. Mesela Yani daha çok Hüzzam şey segah makamı Si perdesinden başlar Si perdesinden Karar verir hı hı. Ama hüzzam makamı Her ne kadar Karar yeri segah Perdesi üzerinden olsa da evet. Hicaz gibi Başlar yani Allahu hüve ekber Allah'ın ekber yani Hicaz'a yakın bir perdeden başlar. Yani hmm. daha çok bir neva perdesinden esintiler alır. Hmm. Çok kopuk değil yani birbirinden diyorsunuz. Değil tabii. Hmm. Ama karar yeri tabii ki yine de segah perdesidir. Evet. Evet. Orada karar verir. Ona da o yüzden segah'tan ayrı, ayrıştırarak bir hüzzam vurgusu yapılmış. Sultanahmet'te Nihavent ezan okudunuz mu İbrahim Hocam? Nihamet ezan Sultanahmet'te çok fazla icra edilmiyor. Evet. Daha doğrusu ben İstanbul'da nihamet ezan icrasi ile ilgili yani yerleşik bir şey olduğunu bilmiyorum evet. açıkçası ama Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde e, Nihavent ezan icra ediliyor. Evet. Kadıköy merkezi ezanda da e, zaman zaman duyuyoruz hocam. Evet. Yine Şehzadebaşı Camii'nde perşembe günleri ikindi ezanı Nihavent makamında icra edildiğini gazeteden okumuştum. Öyle mi? Evet, o bir Osmanlı geleneğiymiş hmm. okuduğuma göre. Öyle bir uygulama var yani. Şimdi ama yaygın değil dediğiniz gibi. En azından bu uygulamayı ben bilmiyorum. Ama tabii ki benim bilmemem olmadığı anlamına gelmez. Evet. Ee, Mesela teravih namazlarında Niyâmet makamı yapılıyor değil mi? Çünkü teravih hocam. namazlarında hızlı dokunuyor ya biraz, e, Teravih namazlarının Osmanlı enderun sisteminde ayrı bir şey var. Evet. E, onu ayrı bir mütala konusu yapmak gerekir. Belki vaktimiz ne kadar müsait bilmiyorum. Biraz daha var hocam. O zaman sahaya girelim. Ona girebiliriz kısmen. Şimdi e, teravih namazı telavih namazı ile ilgili ben din görevlerimize böyle bir bilgi sunmuş olayım. Buradan o önemli çünkü. Ee, Ahmet Özhan ile Tuğrul İnançer'in ortaklaşa Diyanet Vakfı'nın bir konserinin icrası sırasında yaptıkları hala Diyanet Vakfı yayınlarında var olan iki kasetlik bir albüm var. Hı hı. Orada bir telavih namazının nasıl icra edilmesiyle ilgili Osmanlı Enderun sistemine uygun şekilde bir bölüm var. Evet. O albümün birisinde. Evet. Din görevlisi arkadaşlarımız o albümü elde ederlerse çok isabetli olur. Orada güzel detaylı bilgi var diyoruz. Çok detaylı bilgi var ama biz burada bir oradan gördüklerimizi zaman zaman değişik zamanlarda icra edilen e, teravihlerden gördüklerimiz burada nakledelim. Evet. Şimdi e, ilk önce teravih bir uşşak makamı ile değil de rast makamı ile başlar. Evet. Rast makamından sonra bir birinci dörtlük rast makamında sona erer, bitirilir. Evet. İkinci dörtlük uşşak makamında yapılır. Üçüncü dörtlük saba makamında icra hmm. edilir. Evet. Dördüncü dörtlük eviç makamında beşinci dörtlükte Hacamaşıran makamında icra edilir. Hmm. Şimdi yatsı namazı da daha çok müezzinin vermiş olduğu sesi de göz önünde tutaraktan İsfahan makamında veya Tahir Buse'lik makamında icra edilirmiş. Hmm. Yatsı namazı. Teravih teravi öncesi. Teravi öncesi. Hı hı. bu değişebiliyor yalnız bu ya İsfahan makamı olabilir kahir burselik makamı da olabilir ama tabi burada önemli olan teravih namazı çünkü burada yerleşik sistem içerisinde o dönemde teravih namazına yetişen bir vatandaş hangi dörtlüğün eda edilmekte olduğunu bilirmiş, bilirmiş. Evet, Osmanlı'da. Osmanlı zamanında dolayısıyla demek ki o günün Saray teşkilatının kültür seviyesini burada anlamak mümkün. Çünkü bu aslında bazı rivayetlere göre bu Osmanlı'daki diğer Salatin camilerinde de aynı şekilde icra edilirdi derlerse de benim kanaatime göre bu Enderun telavi sistemi olduğu için daha çok sarayda bu icranın olduğu kanaatini taşıyorum. Nacizane. Hmm. Ama halka, halka yaygınlaşmadığı kanaatindeyim. Çünkü şu sebepten dolayı. Şimdi tabii bu ciddi bir e, birikim gerektiriyor. Yani bunları insanların tümünün anlayacağı seviyeye getirebilmek için gerçekten bu anlamda her insanımızı donanımlı hale getirmek gerekiyor. Şu an. Şu an bu kadar değişik makamların girdilerin çıktıların bilinmesi açısından diyorum. Hmm. Dolayısıyla ama Saray Teşkilatı'nda çalışan insanlar Tabii ki toplumun üst düzey Kesimleri bunlar tahsilli kesimleri evet. Medreseyi Medrese okumuş Ve sadece Kendi alanlarının uzmanı değil Başka alanlarda da söz söyleyebilecek Kadar o alanlar hususunda Tahsil yapmış insanlardır bunlar evet. Bunlar tabii bu noktada Bilgi sahibi olmaları normal Şimdi Vitir namazı da daha çok Müstear makamında icra edilirmiş diye benim elimde öyle bilgiler var. O ne? Nasıl bir makam? Müstear makamı şey? da biz az önce hani Segah ve Hüzzam'dan bahsettik ya. Evet. Segah ve Hüzzam'ın kardeşi olan ortada duran bir makam bu. Hı -hı. O da si perdesinden karar veriyor. Hı -hı. Aynı perde üzerinden başlıyor. Hı -hı. Ee, bir örnek verelim mi? Mesela örnek olarak mesela Segah makamında şöyle başlar. أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ Bu segah makamı. Hı hmm. Öteki بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ Bu hüzzam. Hı Hü hı. -hü. Diğeri, efendime söyleyeyim. Müstehar. Müstehar. Müstehar makamında... ...bismillahirrahmanirrahim... ...diye hmm. böyle ufak tefek nüans farkları var <gülüyor> bu şeyde. Yani küçük bazı oynamalar var yani arada. Yani oradaki bemol ve diyezlerde ufak tefek bazı değişiklikler var yani. Aradaki <gülüyor> fark o. Yani. Bu son dörtlükte beşinci dörtlükte. Acema Şıran dediniz ya hocam. Evet. Şöyle bir uygulama yapalım mı? Ona son dörtlüğe imam Efendi'yi mihraptaki imam Efendi'yi hazırlamak için bir ilahi ve bir Fatiha. Bir Tabii. örneği verelim mi? Tabii. Hı -hı. Çünkü o ilahi arada söylenen ilahi Hı -hı. bir sonraki dörtlüğün girizgahı oluyor değil mi bir manada? Evet. evet İmamı hazırlamış oluyoruz. Evet. Kesinlikle. Hı -hı. Bir örnek verelim hocam. Evet. Şimdi e, ilahi olarak aklıma geldi, onu okuyayım. Mesela hep Ramazan'ın ilk akşamı donandı her yer diye bir ilahi okuruz ya. <gülüyor> biz Ramazan'a kavuşmadan mesela veda ettiğimiz bir anı düşünelim. Bir Ramazan elvedasıyla başlayalım buna. Evet. Elveda bizden sana, ey şehri el elveda, sen gidersin ille bizi, yaktı hasret el sen gidersin ille bizi yaktı hasret elveda Gitti Bunlar elveda. Veda Zikir-u tesbih Gitti Bunlar El denir. Evet. Ayağa kalk kalkılır. Hı, hı İmam efendi iftitah tekbirini aldırır ve Fatiha'ya başlar. Başlayalım. Elhamdülillahi rabbil ve <gülüyor> bu şekilde evet bu seyirle devam edelim bu başlangıç kısmı çok şey değil zor değil de hani o inmek değil evet. mi o basa inmek bayağı bir zor ya İbrahim Hocam. Aynı anda yani böyle aynı örgü içerisinde yapmak zor ee, diye şimdi düşünüyorum. Tabii bu, Ama e, çok boş oluyor yani yapıldığında İmam da. Efendi de Osmanlı döneminde tefsir, hadis, fıkıh, kelam yani o dönemde öğretilen dini ilimler hususunda nasıl ehilse... Evet. Musiki işin aslı hususunda da son derece ehilmiş hmm. o dönemin imamları. Evet. Şimdi dolayısıyla tabii onlar açısından herhalde çok fazla problem olmasa gerek. Evet. Ama bizim normalde günümüze getirdiğimizde bizim günümüzde de tabii son derece ehil imam arkadaşlarımız, hocalarımız var. Özellikle salatin camilerinde vazife icra eden hocalarımızın gerçekten hakkını teslim etmemiz icap eder Evet. Ee, hem onlar da e, aynı zamanda şimdi birçok Salat'in camisinde e, görev icra eden imamlarımız e, aşarı takrip tayibe mezunudur. Hı hı. E, değil mi öyle e, sıradan? Kura seviyesindeki sıradan da Sıradan bir okuyucu evet, değil yani. Kesinlikle evet. değil. Bir de buna e, her ne kadar tabi belki musiki alanında Osmanlı imamları kadar bu noktada ileri seviyede değilse bile kulak anlamında en azından o ritmi yakalayabilecek özelliklere Sahip olurlar genellikle hmm. Ve çok fazla da hata da yapmazlar Bu anlamda evet. Gayet ee, yerinde olur diyorsun Kesinlikle öyle olur ee, Dolayısıyla bu Teravih namazı da bu şekilde Ne yapılmış olur? İcra edilmiş İcra olur, edilmiş olur evet. e, Eda edilmiş olur ama gerçekten Bu teravih namazının Bu şekilde kılındığı yerlerde Bizim halkımızın da Geneli bu yerlerde yaşayan halkımızın genelinde artık eski Osmanlı halkı gibi e, bu e, makamların seyirine bakaraktan hangi dörtlüğün icra edildiğini artık öğrenir hale gelmiş. Evet. Mesela ben Bursa'da vazife yaptığım dönemde görev yaptığım camilerdeki cemaatler e, bunu artık anlıyorlardı. Evet. E, Bursa'da tabi bu Enderun sistemi yerleşmesi aç açısından... Çok ciddi çabalar sarf edilmiş. İstanbul'umuzda zaten bu hiç unutulmadığı için o noktada problem yok yani İstanbul'da. Evet. Bu husus çok yaygın. Dolayısıyla tabii ki inşallah bu tür güzel icraların böyle daha kaliteli sesler eliyle yapıldığı günleri birlikte yaşayalım inşallah İbrahim hocam yaşayalım. ülkemizde İstanbulumuzda diye dua edelim inşallah hocam evet, evet İbrahim hocam niyabet makamı ile ilgili hiç konuşmadık evet şimdi hamet makamı bizim cami kültürümüzde çok fazla kullanılmamış olsa da musiki kültürümüzde çok yaygın bir makamdır özellikle İstanbul'u ifade eden Çeşitli şarkılarda, eski Osmanlı şarkılarında nihamet makamının yaygın şekilde kullanıldığını ben gördüm en azından. Mesela merhum Münir Nurettin Selçuk'un bazı eserleri var bununla ilgili. Bir Kalamış eseri var biliyorsunuz. Evet, bir tatlı huzur almaya geldim evet, Kalamış'ta. Onun gibi benzer bazı eserlerde nihamet makamı, tabii çok kullanılıyor sanat musikimizde de. Tasavvuf muslakimizde de tabi ki nihamet makamının kullanıldığı Vakidir. eserler var. Evet. Yani hem de onlar da e, az olmayacak e, eserler. Mesela son zamanlarda sürekli okunan bir eser var Ramazan'la ilgili. Hangisi hocam? E, aşk ile Allah diyelim, tenden geçelim hmm. e, diye bir eser. Ee, sözlerini Bu, biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Şimdi şöyle şey yapalım. Aşk ile Allah diyelim, tenden geçelim. Aşk ile Allah diyelim, tenden geçelim. Ol Mevla'ya varalım. Aşk ile Ol Mevla'ya varalım Aşk ile Semalara yücelen zikir tesbih çekelim Semalara yücelen. zikru tesbih çekelim Mübarek Olsun Müminlerin Ramazanı Mübarek Olsun Müminlerin Ramazanı Böyle bir eser. Hmm, güzelmiş hocam bu da. Şimdi e, yine e, tabi nihamet makamı e, deyince bu makama ee, uygun, yine icra edilmiş değişik eserler var. Bu gece yâri gördüm, şükür elhamdülillah, bu gece yâri gördüm, şükür elhamdülillah, ayağına yüz sürdüm. Şükür elhamdülillah, ayağıda yüz sürdüm. şükür elhamdülillah. Şeyhimin, şeyhimin illeri uzaktır yollar. ''Açılmış gülleri dermeye kim gelir?'' Böyle evet. eserler nihamet makamında. Bir ayet örneği de verelim mi? Efendim? Ayet örnek verelim mi? Ayet örneği de verebiliriz. ''Eûzü billâhi mineşşeytânirracîmî bismillahirrahmanirrahîm'' bana ve adıhlarım cenneti adanın illeti vurguttum ve malçalga min abayim ve العزيز العليم وقِيم السئات، وما تقي وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Bu da Kur'an-ı Kerim. Evet. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet bu bölümde e, bugünkü Kur'an Vadisi'nde makamlar, makam örnekleri, ilahiler ve o makam doğrultusunda e, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle e, örnekler verdik. Güzel de bir bölüm oldu İbrahim Hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Nefesinize, yüreğinize sağlık. Her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Bu konuları gerçek konuşabilecek benden çok daha ehil kişiler olmasına rağmen e, ben fakiri bu işe Uygun görmenizden dolayı da size teşekkür ediyorum Rica ederim hocam Eksikliklerimiz olduysa da artık bunu izleyecek olan büyüklerimiz de mutlaka yorumlarıyla düzelteceklerdir diye ümit Eyvallah. ediyorum Eyvallah hocam teşekkür ediyoruz Evet değerli Burç FM dinleyicileri bugün de Kur'an Vadisi burada sona eriyor Bir sonraki Kur'an Vadisi'nde buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık hoşçakalın efendim Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti